Bu 10 misalle anladık ki, ilim, maluma tabidir. Şimdi bu kaideyi kader hakkında tahlil edelim. Allah'ın bizim ne yapacağımızı bilmesi ve bu bilgiyi kader defterimizde yazması ilimdir. Bu ilim neye tabidir? Elbette malum olan bizim fiillerimize ve yapacaklarımıza tabidir. Yani biz yapacağımız için Allah öyle bilmiştir. Yoksa Allah öyle bildi diye biz mecburen yapmamaktayız. O halde şöyle diyebiliriz. Suçunu kadere yükleyen insan, iki şeyden habersizdir. Bir, Allah'ın ezeliyetini ve ezeliyetin ne manaya geldiğini bilmemektedir. İki, ilmin maluma tabi olması kaidesinden habersizdir. Ve bu iki mesele anlaşıldığında kader hakkındaki bütün sorular cevaplarını bulmaktadır. Bizler, Eserimizin bu bölümüne kadar işlediğimiz fiilleri kader defterinde yazıldığından dolayı cebren ve zorlama ile işlemediğimizi, bilakis biz ne yapacaksak kader defterimize onun yazıldığını anlatmaya çalıştık. Eserimizin bundan sonraki bölümlerinde ise kader hakkındaki soruları ve bu soruların cevaplarını başlıklar halinde inceleyeceğiz.